Allah'ın Şeytanı Rabbi Lameen. Ve A. Muhammed ve Ya Allah, ya ya Hennan, ya Menan, ya Kereem, ya, ya Rahim, ya Rahman. <gülüyor> <gülüyor> Mevlana, en son satırlarda teheccüd namazı kılmanın bu yolun vazgeçilmez gereklerinden birisinin olduğunu söyledi. En son satırda da eğer teheccüd namazına kalkamıyorsanız adam görevlendirin buyurdu. Ki vakti saati geldiği zaman sizi kaldırsınlar bu namaz eda edilsin. Bunu cephede savaşta belki bulunan adama yazıyor. Cephede bile olsan, savaşta bile olsan, gecenin öten hal saatinde kal, sevecil namazını ihmal etmeyin, buyurdu. Sultan bir başka panse intikarla buyuruyor ki, وَالنَّسِحَتَ الْوْخُرَانِ Benim size yapacağım bir bir nasihatim de ihtiyatu fil lokma. Yediğiniz, aldığınız lokmalarda ihtiyata. İhtiyata ihtiyata yani garantili bir şekilde hareket etmeye son derece dikkat ve özen gösterin. Ve nasihatun ukhra el ihtiyatu fi'l lokma. Lokma konusunda ihtiyata yani yediğinizin helal olması noktasında son derece dikkatli, duyarlı olmaya özen gösterin. Leyyem baqiyye insan ey aklakul lemâi takawe min ey insan Nerede, hangi yerde, ne bulursa buldu at ağzına, buldu at ağzına. Yooo, yooo, yani haram helal ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım, yooo, yooo, insan bağlı çöplük değil. İnsan bağlı çöplük değil, insan bağlı çöplük değil. Bizi dünyaya getiren aralar, Umraniye çöplüğünde, Halkalı çöplüğünde bir dünyaya getirmedi. Biz dünyaya geldiğimiz yatak, Yatak, yatak, yatakın e, adı, affedersiz, İslam'du. Biz İslam'ın döşeğinde dünyaya geldik. Ee, yaşarken peki çöplükte doğan bir işte bir darga misali ne bulursan al ağzına at vesaire falan. Yoo, yoo, bu işin mantığı şudur. Teala ne nimet verdiyse dünyada bu nimetin muhafazasını istiyor. Bu dünyevi işlerde de aynen geçerlidir. O uhrevi işlerde de aynen geçerlidir. Allahu Teala beden gibi sahap, afiyet gibi bir nimet vermiştir. Bunun muhafazasından sorumluyuz. Allahu Teala verdi, toprak verdi. düşmanlara karşı muhafazadan mesulüz. Mesulüz. Mesulüz. Helal gıda tamam. Bedeni muhafaza ediyor Allah'ın izniyle muhafaza buzorun bedelle çok güzel şeyler yapılıyor. Şu an sınır boylarında nöbetsen asker olmasa bize burada efendim yani hayat hakkı tanımaz düşman. Ha o misal, o misal insanın maneviyatı, sahip olduğu din, iman Allah'ın insana bahşetmiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Öyleyse bu nimetin zayini gerektirecek işlere bulaşmamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Toprakları bir memlekettir. Doğru. İnsan bedelini bir memlekettir diyor İbn-i Öyleyse bu memleketin de muhafazası gerekiyor. Bunun için insan her bulduğunu boğazına atamaz. Atamaz. <Gülüyor> Cenab-ı Celle Celal husul. Gülümüne tayyibat râbelü sâliye karâm. Ey Peygamberler! Temiz yiyin, ondan sonra ameli i salih diyor allah Teala. Bak, ekonomi önce geldi. Ekonomi önce geldi. Ekonomi önce geldi, araban var eğer araba dizel ise sen bu arabaya dizel koyacaksın, mazot koyacaksın. Araba bu, peki, sen yok dizel arabaya benzin koyacaksın, olmuyor. Veya su koyacaksın, olmuyor. Bir makine ne ile çalışıyorsa, tamam o, o çalışmış olduğu şeyle sen o makineyi besleyeceksin. Aksi halde bozarsın, motoru indirme durumunda kalırsın, vücudun da peki bir kimyası vardır. Bu kimyayı bozduğumuz her şey bitmiştir. Rasul <gülüyor> Ektem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, yediğin haram, içtiğin haram, yediğin haram, Allah senin duan niye kabilesin ki? İstediğin kadar yar var. Büyükler derler ki, insan duasız yapamaz. Biz muhtacız. Biz yalvarmaya, biz değil bütün mahlukat Allahü Teala'ya muhtaçtır. Muhtaç mutlaka dua edecektir. Buna biz mahkumuz, mecburuz, ihtiyacımız var, biz duasız yapamayız biz. Diyorlar ki, dua, dua anahtardır diyorlar. Anahtarın dişleri ise helal gıdadır diyorlar. Anahtarın kapıyı açması için dişlerinin tam olması lazım. Bir diş fazla uzun veya kısa olsa istediğin kadar zorlu anahtarı. Hayır, bu anahtar kapıyı açmayacak. İstediğin kadar zorla, ister inan, ister inanma. İçler kesinlikle düzene girmeyecektir. Anahtarın dişlerine dikkat. Anahtarın dişlerine dikkat. Anahtarın anahtar anahtarın dişlerine dikkat. Rasulüllahım sallallahu aleyhi ve sellemde imam firminizin birisi geldi. Dedi ki ya Rasulullah. Yani neye daha fazla dikkat edelim ki daha hızlı bir şekilde cennete girelim? Son derece kendisine dikkat ve özen göstermemiz gereken nedir buydu Rasulüllahım sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Resul'e ken buyduk elfen velfaricu. Ağzınıza koyduğunuz lokmaya dikkat edin, bir de apışarınıza dikkat edin. Bu iki nokta mühimdir, mühimdir, mühimdir. Yani burada affedersiniz bir şey konuşuyoruz cemaati müslimin. Yani zaman darlığından böyle e, konuştuğumuz kelimeler, cümleler yalnızca mahiyette. Yani biz kişide az söylüyoruz, sen derin anla. Alihdiye filakma, la yarğil insan, an yakla kılma eltağı mı? En ayi mahalin kah, insan nerede ne bulursa hemen tekime yemesi uygun değildir. Min karimola hajretli haliyeti ve hormeti şeriyetin, yani aldığın helal mı, haram mı? Hiç bunu sormuyorsun veya öğrenmiyorsun, e insan da nefsinde normalde hoşlanmış olduğu şeyi. Ee, ama yeme, işte içme tutkusu vardır. Bir şey eğer ağırda tat veriyorsa, ha bu güzeldir vesaire. İnsan psikolojisine böyle bir özellik vardır. Ama hiç sorunu düşünmez. Arı diyelim şimdi balın üzerine konsa veya reçelin üzerine konsa. Hayvan diyor ki, mmm, ne kadar tatlı ya diyor vesaire. Hele iyi yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim ama. Ayaklara ve kanatlara artık yani reçele battı, bala battı. Sonra peki doydum, hadi uçayım diye kendisini bir zorlasa, zorladı miktarca içindeki bulunmuş oldu reçeleye bat daha fazla batar. İnsanın da batış aynen böyle oluyor. Düşünmüyor sonu nasıl gelecek. Tarikat dersinden feyiz kesiliyor bazen. Bazen insan tıkanıyor. Ondan sonra işte yaptığı dertten bir şey anlamıyor. Ders ona odun gibi gülüyor. Bir şey yani tatlısı yok. Ondan sonra ben niye böyle oluyorum? Hani bu tarikat işte hocadan anlattığı gibi çok lezzetliydi. Hani işte o tecelliler, hani o keşifler, zuhuratlar vesaire. Ya herkese bir şey oluyor, bana bir şey olmuyor vesaire. Yediğin lokmaya dikkat et. İmam Rabbani Kuddesir ruhunun sol tarafında büyük oğlu Muhammed Sadık yatıyor. Çok cezbeliydi, küçük yaştayken yani tarikatta birçok makamları elde etti. O kadar ki yani Mamı Rabbani şaştı kaldı, ya bu ne iştir? Sahil insanların, derviçlerin günlerce, aylarca sonra elde etmiş olduğu makamları Muhammed Sadık Kuddesi'ni çok kısa zaman dilim içerisinde elde ediyordu. Mamı Rabbani gitti Üstad Hacı Muhammed Baki'ye, dedi ki ya, benim bu oğlum bir acayip dedi ya. Bu acayip dedi makamları geçiyor dedi, yani Bilmiyoruz pek yani sağda solda böyle bu makamları aşıp geçen dedi. Bu ne olacak bu dedi. Bu dedi duramıyor yerinde dedi. Böyle vın vın vın vın vın, vın, vın, vın, vın, vın. makamları geçiyor dedi. Ee, Hacı Mehmet Sadık Kudin'e serri gidin çarşıya dedi. Şüpheli bir gıda maddesi getirin dedi. Şüpheli bir gıda maddesi getirin. Bir lokma yalnız dedi. Fazla değil. Bir lokma. Getirin yedirin dedi. Git der getirdir bir lokma. Şüpheli bir gıda maddesi. Yeterin yesin dedi. Yedi. Ondan sonra hızı kesildi. Tek bir lokma, tek bir lokma, tek bir lokma. Burada neler var neler. Bir afedersiniz domuz üreticisiyle bir röportaj okumuştum 15 sene önce. Bursa'da adam domuz yetiştiriyor. Afedersiniz. Röportajı yapan diyor ki ona, yani bu domuz katkılı mamuller neler diyor piyasada vesaire. Adamın vermiş olduğu cevap şu, beni konuşturmayın diyor. Eğer ben konuşursam en hacınızın, en hocanızın evinde dahi bir domuz... Etin mamulu söyleyebilirim diyordu beni konuşturmayın olay bundan ibaret daha sınıf öğrenmek isteyen varsa internete gelsin www gıda rapor başvursun neler var neler neler var neler neler var neler Coca Cola'nın içerisine bir kuzu dişini atıyorsunuz bir haftada eritiyor. Coca-Cola bunu bir yerle söyledim, belediyede görevli bir doktor dedi ki hoca ben dağısını sana söyleyeyim dedi, bir demir parayı atın dedi, bir hafta içerisinde erikiyor dedi. Amerika, Afganistan'ı işgal ediyor, Irak'ı işgal ediyor, milleti kokokola işmeye içmeye mecbur ediyor. senin hayırına çalışmaz. Bana bunu anlatsana, bana bunu anlatsana. Niçin, niçin? Ya insan girer, vurur, kırar, öldürür vesaire falan filan bilmem ne, Amerika savaşmaz. Çünkü savaşacak efendim yürek yok anda. O insan öldürür o. Onun cinsi cibilleti budur bu. İlla kan görecek. Öldürüyor Müslüman. Ondan sonra diyor ki albay. insan öldürmek ne güzel bir şey ya diyor vesaire. Bir i̇nsan savaşsa bu bir erlik, bu yiğitliktir bu. Hani vuran vuruna kıran kırna Öyle değil. O kalleşi bunu öldürür o. E, bir taraftan öldürüyor. Sağ kalanlara Coca Cola içmeyi mecbur ediyor. Bundan sen bir şey anlamıyor musun sen? Kaldı ki, kaldı ki, hayvan bile icabında, hayvan bile şüpheli şey yemez, hayvan bile haram bir şeye uzanmaz. Ama teyretinde o var ise eyvallah. Fakat onlara dahi bozduk biz bir yerde. Bursa'da Somuncu Baba vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yıldırım'dayız han zamanında? Sonra bu zat darinde yerleşti. Şimdi darinde yatıyoruz Somuncu Baba. Bir biri de ona şey getirdi, işte bir, bir miktar para getirdi. Efendi şunu alın dedi. Şöyle baktı dedi ki yok dedi sağ oldu dedi Santa de kalsın dedi. Ya ben de işte dur budur vesaire falan çok ısrar ki git dedi onunla dedi biraz otal dedi benim de affedersiniz. Alan gitti, araya, getirdi otu. Buyurun efendi otu. Dedik dedi onun eşeğinin önüne koy bakayım dedi. Koydu eşeğin önüne. Eşek şöyle burnu uzattı. <gülüyor> yaptı, ı -ı, baktı ki olacak gibi diye de döndü kıçını üzerine işi de affedersiniz. dedi ki ona hayvan bile Hayvan bile şüpheli parayla alınan otu yemedi. Sen bana bu nasıl bir işledin? <gülüyor> Buradan öteye çok yol gider. Buradan öteye çok yol gider. Şu memleketin bize intikalinde bile şu noktaları ecdat o kadar dikkat etmiştir ki sormayın. Dünya daha bunun rüyasını görmüş değil. Yavuz Sultan Selim Mısır'a gidiyor. Ankara Gerede'de mola verdi. Vezirine dedi ki çabuk bana bir elma getirin. Canım elma istedi. Veziri gitti baktı falan bulamadı. Padişahım yok. Dedi ki kullarımın erzak torbalarına bak dedi. Yani askerlerimin erzak to torbalarına bak dedi. Olak bir de birisinde var dedi. Aradı bütün askeri. Peki yok. Geldi padişahım dedi. Askerin de erzak torbasında bir şey yok dedi. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'in cennet mekan taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirim, vezirim benim derdim elma yemek değildi. Ben bir şeyin kontrolünü yaptım dedi. Gelirken İzmit'ten geçtik İzmit bağlarından geçtik dedi. O, meyve bahçelerinden geçtik. Ola ki bir askerin canı ve iştahı çektiğinden dolayı oradan bir elma alıp e, torbasını atsaydı ben Mısır'a gitmekten var dedi. Niye? Gidiyoruz mukaddes emanetleri almaya. resul sallallahu aleyhi ve sellem'in enbiyanın emanetlerini almaya gidiyoruz eğer milletin bağını, bahçesini yağmalayarak dedi. Ben bunun testini yaptım ben dedi. Ama şimdi gidebilirim dedi. Aynı şeyi Rolos Adası'nı fette giderken de yaptı. Bizim ecdatla bir adet vardı. Eğer orduyu mavi bir tarafa giderlerse, bir yerde eğer istirahat mola verirlerse sorarlardı burada bir Allah dostu var mı? Önce onu ziyaret ederlerdi. Doğuya giden bütün seferlerde mutlaka Konya'ya uğrarlardı. Mevlana Celle-i Rumi kutliyesi öperlerdi, ondan yardım isterlerdi. Onun vasıtasıyla Mevla'ya yalvarırlardı. İzin çıkardı ondan sonra giderlerdi. Odası giderken Marmaris'e geldi, Muğla Marmaris'e. Marmaris'te sordu, ya burada var mı duası müstecap bir insan, ziyarete layık bir insan? Dediler ki, sarar ana diye bir kadın vardır. Marmaris'te falan tefede eten evi vardı, kulübesi orada durur. Beni oraya getirin dedi. gitti oraya, dedi ki, selamünaleyküm ana Anacığım dedi, biz savaşa gidiyoruz dedi, elini öpelim, duanı alalım diye geldik dedi. Ve dedi ki, dede Sultan Selim, bize dedi bu zafer nasip olacak mı? Bu zafer bize müyesser olacak mı? Rodos'u alabilecek miyiz, yoksa alamayacak mıyız? Dedik ki ona, askerin dedi erzak torbalarını kontrol et dedi. Ondan sonra eğer bir isim, şimdi armut mevsimi dedi, eğer bir isim erzak torbasından armut çıkarsa dedi, bu savaş sana nasip, bu zafer sana nasip olmayacak. Ama bir şey yok ise dedi, tamam adayı alacaksın dedi. Yalnız dedi hangi askerin erzat torbasından bir armut çıkarsa dedi ona dedi yani e, fena yapma onu dövme. Onları dedi bir usulen savaşa sokma onları dedi. Onları mümleketlerine gerisini geriye gönderdi. Onlarla savaşa girme buraya dikkat şimdi. Onlarla savaşa girme. Onlarla savaşa girme. Onlarla savaşa girmezsen savaşa kazanacaksın dedi. Ve yapılan aramalarda bulundu. Bir armat bulundu adamı geri gönderdiyor. Rodos'a girdi ve Rodos çok kısa zaman içerisinde fethetti. Dünya bunlarla dönüyor. Bana hikaye okuma tamam mı? Şu silah bu silah tamam. Silah eyvallah lazım mutlaka. Allah da Kur'an'da söylüyor. Ama bu işleri sadece silah gücüyle dönmüyor. <gülüyor> Benlel insan, insan var ya, lem götürek süden peki, insan boş bırakılmadı ki hatta yap anakülle mey yürüyün. Taki insan her istediğini yapsın, sen insansın sen, senin amirin var, seni yaratan var, sen memursun sen, sen kimin mülkünde kendi kafana göre takılıyorsun sen? Kendine seni kim yarattı peki, kainatı kim yarattı? Önce insan bulmuş olduğu noktayı iyi bir tayin etmesi lazım dedi. بَلَّهُمْ دَوْلَنْ جَلَّ bil جَلَّةَهُ ve وَالنَّهِ İnsan, bilakis insan Allah'a vardır. İnsana emirleri var, yasakları var. Allahü Teala yani eğer kim verdiyse, allah Teala sabunda verdi, deterjan da verdi. Yani eğer Allah-u Teala yenilmeyecek şeyleri diyelim yarattıysa, onun ya karşısında belki yenilecek olan şeyleri de yaratmıştır. E ne zorumuz var illa yani haramlara gideceğiz, illa şüpheli şeylere takılacağız. Kaldı ki, kaldı ki bu mesele, mesela insan hasta oluyor, ee hastalık da bizim içindir. İlaçlar noktasında korkunç tahribat var, korkunç tahribat var, korkunç tahribat var. Sultan Abdülhamit'in zamanında Yunanlarla savaşa girildi. Yunanistan buradaki Rumları askere çağırdı. Dön dedi ülkenize dedi. Eyüp'teki ecza okulunda okuyan İsperçiyanlar, eski tabirle eczacı İsperçiyan derlerdi. Onlar dedi ki biz gelmeyelim dediler yönlendire Niye defler <gülüyor> rapor verdiler? Dediler ki biz burada dedi, okuyacağız, eczacı olacağız. Müslümanlar bizim bizden ilaç almak için dükkanımıza gelecek. Biz onlara faydalı ilaçlar yerine zararlı ilaçlar vereceğiz. Siz dışadan silahla vuracaksınız, biz burada ilaçla öldüreceğiz onları. <gülüyor> Memleket de böyle filmler döndürüyor. Daha buna benzer neler neler. Şu an dünyada en büyük zulüm ve katliamın yapıldığı ülkeden bir tanesi Özbekistan'dır. Gidip İlhan'ın raporlarına bakın. Çocuklara doğan Müslüman çocuklara BCG verem aşısı, yok tipo aşısı, yok çocuk kalci aşısı, yok gönlümle kızamık aşısı, yok menne aşısı, aşı mandata altında bir takım ilaçlar veriliyor. Birçok ülkede bu yapılıyor Mütteşe bunlar aslında şey değil yani verem aşısı değil, şek aşısı değil, belki arada sırada yani işte hayırına böyle bir takım aşılar yapıyorlar Fakat <gülüyor> fakat. Araştırma gösterdi ki bu ilaçlar aslında çocuğun sıhhatlı bir dünyaya saygılması için değil. Niye? Çocukların IQ'lerini aşağı çekmek için zeka seviyede. Çocuğun IQ'su zeka kuvveti ve gücü %90 yüzde %100 ise bu ilaçların negatif tesiriyle IQ'ları zeka güç ve kuvvetleri %20'lere indiriliyor. Çocuk sadece karnım acıkınmama, içten susan su. Sandım, su diyecek kadar bir akıl bir zeka seviyesi bırakıyorlar. Gerisini tamamen tahrip ediyorlar. Adam sana demeyecek ki yani ben böyle yapacağım seni tahrip edeceğim, yıkacağım vesaire. Bak şimdi mesela, akıl kalmadı bizde. Her şey kıtlaştı. Zekan noktasında dibe vurduk neredeyse. Çocuk okuyor, kafa almıyor, Şu bu bilmem ne. Geri düşünce yok, desa, ne oluyor ya? Bir tarafta bir kaçak var. Bir kaçak var. Bir kaçak var. Davan akacak olursa dama çıkıyorsun hapici ha diyorsun bir kelime kelimet kelime, kırmışlar <gülüyor> E burada bir şeyler oluyor demek ki Şahin Akşıvent kuddesir ve ihvanı dedi ki efendi hazretleri ya birkaç kaç günden beri feyiz bizden kesildi dediler feyiz meyiz yok dedi Şahin Akşıvent dedi ki hepinizde içtiğine dikkat etsin dedi bakıyorlar yok efendi hazretleri hepsi helal diyorlar yok yok yok bir şey var dediler gittiler baktılar etler vesaire gelirler efendi hazretlerle bir şey yok her şey tamam mı? Yok yok yok bir şey var bir şey var dediler Biraz daha bakın falan dedi. Sonra gitler baktılar. De, geldiler der ki ya bir şey bulduk ama yani. Bu söylenmeyecek kadar basit bir şey. Ne o dedi. Mustafa dedi tekkenin çorbasını pişirirken dedi. Tepkim odunu yoktu. Gittik komşun odunlarından bir odun aldık. Onunla pişirdik çorbayı dedi. <gülüyor> Hah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ondandır dedi. <gülüyor> Gidin o odun ya dedi. dedi. Etti. Evet onda sonra soru, dedi, feyiz gelmeye başladı efendi ettirdi. Bu işler böyle dönüyor. Allah-u Teala gafletten ikaz ediyor. Onun için kendisi kendi tarlasını bizzat kendisi etirdi Şahin Akşemen. Kendi buğdayını kendisi yetiştirirdi. Değirmende kendisi ümitürdü ve etmeğini kendisi yapardı, o şekilde kendisini beslerdi. Yani bir başkasının efendim nasıl yaptığından ee, eğer garantisi yoksa Kendisi bu işe yeltenirdi. Yani büyüklüğün de bir, bir altyapısı var. Büyük olmanın da bir takım dinamikleri var, esasları var. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala Bağdat'ta bir koyun çalındı, 16 sene koyun yemedi. Bu hayvan olur ki yani bunu ben alırım, keserim, yerim falan filan diye şüpheli bir hayvan niye benim kursama geçeyim diye. Ebu Hanife rahimallahu teala 300 bin mesela böyle kolay halledilmedi. kelle tabi el ve nehi ve beyin ve gayr Allahü Teala neyden razı neyden razı değil bütün bunları bir tavas peygamberler peygamberlerle birlikte peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirmiştir bildirmiştir bildirmiştir 224 bin peygamber bir yerde yani konumuz bu olunca şöyle diyebiliriz, yani şu boğazdan aşağıya bir haram, bir şüpheli bir şey gitmesin diye gönderildi. Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz vesaire. Midene giden şeye dikkat edeceksin. Bir, aynı zamanda, aynı zamanda kafana da kalbine gidene de dikkat edeceksin. Şimdi beyinler çöplük oldu, kalpler efendim yani kuthane oldu. Yani fikir babında, fikir babında, düşünce babında neler dinliyorsun, neler peki yani efendim okuyorsun, nereye bakıyorsun, neler duyuyorsun, neler duyuyorsun vesaire. Nasıl ki boğazdan giden gıda maddesi şüpheli oldu, haram oldu, kimyayı bozuyorsun. Peki kafana da kalbine giden bilgi de, bilgi de eğer hayırlı bilgi değilse, ee diyelim işte, kötü kötü şeyler ise o taribatta peki büyük olacaktır. Yani hem oradan yıkılıyor insan hem buradan yıkılıyor. Hem maddi noktada hem manevi noktada muazzam bir tahribata maruz edilir. oldu, affedersin değil, Çöplük oldu, kalbi gizli oldu. İmam-ı Şahran-ı Rahimullahu Teala Sultan Fatih zamanında Mısır'da bir yedi, yaşamış bir Allah dostudur. Kendisi son derece riyazet sahibi Allah dostuydu. Piyasaya çıktım diyor, çarşıya baktım diyor. Yani böyle halis, muhlis, e, iyi bir şey bulamadım diyor. Yani şüpheli şeyden geçilmiyor. Mevcut olan her şeyden şüphe ettim diyor. Ve ben iki ay toprak yedim diyor. Bu fetva değildir, yanlış anlama. Tamam mı? Sen de toprak ye demiyorum ben sana. Ama bu işe titreyenler bak nereden gidiyorlar. nereden gidiyorlar. nereden gidiyorlar. Yani gerçekleri biz gördük başa kimse görmedi. Öyle mi? Yo, Yoo. Bu türlü erge edenlerin sahip oldukları kerametlere bakıyorsun, güzelliklere bakıyorsun akıl almıyor. Akıl almıyor. Akıl almıyor. Ya nasıl oldu bu zat vesaire falan böyle. Tabi anlamak için anlayamıyorsun. Niye? Onun geçtiği yoldan geçmiyoruz ki biz. Ama İbn-i İbrahim Teala Hanefi fukhasında şunu söyler. Eğer bir insan e, haramdan başka yiyecek bir şey bulamıyorsa, yani yiyecek haram ama yenip şüpheli şeyler de var. Ha, haramı yemesin diye şüpheli şeylerden yiyebilir diyor. Helal yok yalnız ortalıkta. Haram var, şüpheli var. İkisi karşı karşıya gelse, o zaman haramı yemeyecek, şüpheliyi yiyebilir. Ama helal varken asla, alaka, aa, şüpheliye ve şeye, harama geçit yok, cevaz yok. Bu peygamberler var ya, اَلَّذَرَهُمْ rahmatun مِلْعَالَمِينَ alamin. u Teala bunları, bu peygamberleri belki bize merhamet olsun diye, iyilik olsun diye gönderdi. Bu insanlar bize bir takım şey aktarıyorlar, bizim hayrimize, bizim iyiliğimize dikkatallılık yapmanın bir anlamı yoktur. Nefsi peki kut kabul edip de inatçılık yapmanın bir anlamı yoktur. Doktor hastaya müdahale edecek, hasta kabul etmiyor. E bu adam ölümü hak etmiştir. Artık bağırıp çarmanla bir anlama kalmamıştır. Başta, yani Amerika olmak üzere, diğer bütün enteryaliz güçler dünyada çok kesif bir doğum kontrolü planı uyguluyorlar. Bu adamlar diyorlar ki, mesela Joseph Goldsinger'de bir Amerikalı var, geçenlerde bir makale yazdı. Milletleri kısırlaştırmamız için diyorlar, yediklerine ve içtikleri sulara bir takım kısırlaştırıcı maddeler katmamız lazım diyorlar. Ki bu adamların hızını keselim diyorlar. İsrail'den hormon alıyoruz mesela. Her yeni üç birçok ton. Ama en fazla o hormonlu gıda, o hormonlu ee, hormonla yetiştirilen ürünlerden, meyvelerden bir insan yese ondan hasıl olacak diyelim beni affedersiniz. Ee, o salgıdan bir tane, iki tane yüksel buluyorsun. Ötesine geçemiyorsun. Bitti. Şimdi savaşlar ekonomiyle oluyor. Tamam, demirlerle, şunlarla, bunlarla savaş var eyvallah ama ondan daha etkilisi ve daha kökü kazıyıcı maliyete ekonomiyle iş, iş götürülüyor. Böyle bir savaş var yüzyıldan beri. En yakın tarihten itibaren söyleyecek olursak yüzyıldan beri böyle bir katliam var. E Müslüman buna nihayet olsun ki fakat işin acayip tarafı şudur. Kalkar bir Müslüman kardeşimiz için bir helal gıda üretir. Bu sefer Müslüman gelip o Müslümanın peki malını almıyor. Bazen de nasıl olsa peki bir helal gıda e, yöneldi. Hadi bakalım, o da üzerine, piyasanın üzerinde yüksek fiyat uyguluyor. Yani nereden baksan Mesele bel vermiş, kambur çıkmış. Yani nasıl olacak bu işler peki? Allah iyi niyette çalışanlar razı olsun. Bize de efendim gafletten yan uyanmayı ihsan eylesin. Yoksa yani bu serkeşlik devam ettiği müddetçe yıkıldı gittik. Adamlar şu araştırmayı yaptılar. Müslümanlar tarihte fetihten fetihe koştular diyorlar. Müslümanlar tarihte fetihten fete koştular. Yani gittiğimiz ülkelere peki fethettik. 26 milyon 400 bin kilometre Karayefen'in toprağın sahibi de Osmanlı Devleti. Ya bu adamların ne sayesinde peki yani bu kadar toprağı fethettiği araştırmasını yaptılar. Bir de şeyi buldular, diyorlar ki bunların yediklerini, içtiklerine bakalım diyorlar. Bakıyorlar ki temel gıda maddesi et, süt, yumurta, balık eti vesaire. Ya diyorlar ki bu adamların bu kadar yani güzel Manevra yapması, askerlikte peki beceri sayılmasının temelinde bu alınan gıdaların etkisi var diyorlar. <gülüyor> Ve şimdi işte son yüz yümsen bu yana daha ziyade, daha ziyade tahıl tüketimi teşvik ediyorlar. Evet, süt, yumurta, balık eti vesaire yok bunlara fazla rabbet etmeyin, propagandası yapılıyor. Nedir peki? O güç, kuvvet, kafa, deha Bunlarda protein var, karbonhidrat var, ki insan zekasını etkileyen şeyler bunlar. Yediğin yumurtaya elin yavru müdahale ediyor. İçtiğin leperin süte elin yavru müdahale ediyor. Ne diyorsun peki? Ne diyorsun peki? Bir kuş çıkartlar vesaire bir buçuk milyon, ondan sonra hayvanın canına güldüler peki. Bunun da hesabı soracak Ne oldu bu grib şimdi? Hay tavuklara horozları kestin peki. Güvercinler ne olacak? Ya! Ha? Hadi! Cevap ver! Ama köşeyi döndü bu arada. İlaç firmaları iyi sattı bu ara. O yapacak, ben kobay olarak kullanılacağım. Tamam olabilir Kuş gibi. Biz tıbbı inkar etmiyoruz vesaire. Ama bugün bilim ateistlerin elinde. Bilim ehli küfürün elinde. Bilim böyle diyor. Bilim böyle diyor. Bilim öyle demiyor. Yalan konuşalım. Onlardan çok, belki bir biz hürmetkarız. Benim amentümün içerisinde kitaplara iman var. Allah'ım bana ilk emri ikra oku. İlim benim imanımdır, ilim benim Allahındır, İmam-ı Radbâ'ın tabiriyle. Allah ve ilmimi delir ediyor. Ben ilime bugün hürmetkarım ama birisi kalkar, ondan sonra bir ilaç efendim yani iman edecek. Neticede, ki zararlı insan sağlığına olur. Mesela ne? Sakkar Adam bunu burada iman ediyor, bakın insan sağlığına zararlı bu. Atmıyor bir de İsviçre'ye, en büyük tıp otoriterleri orada doktorlar. İnsana başlıyor bin dolar, 1 milyon doların daha diyor ki ben şu ilacı iman ettim diyor. Sen bu ilacın faydalı olduğuna dair bir makale yaz diyor. Bir kitap yaz, adam yazıyor vesaire. Ve ma çok kısa zaman içerisinde tüketti. Harbuki insan sağlığına zararlı. Böyle neler neler neler neler neler neler. <gülüyor> Sonra benim ibadetim evet. olmuyor, şu, bu, vesaire. Mekke'yi mükerrana ve medine binem veren muhafızı, sabri paşan bir <gülüyor> adır harameyn ediyor ki Kabe'yi zaman üzerinden kuşlar geçmez diyor. Kuşlar geçmez diyor, hürmeten. Ama gittik baktık mesela, ben şahsen baktım, geçiyor. Mevla'nın dostlarından birisi dediler ki, efendi hazretleri kitaplar böyle böyle yazıyor, Kabe'nin üzerinden kuş geçmez. Bu ne işdir vesaire. Dedi ki, İnsanlar da bir eskiden de bir Hacca gelirken, Umreye gelirken helal parayla gelirlerdi. Şimdi ise buna dikkat etmiyorlar dedi. Haram herhalde karmakarıcı parayla geliyorlar. O paralarla aldıkları budayları hayvanlar atıyorlar. Hayvanlar da bozulmuyor. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bunu anlamak için beş duyuyu yetmiyor. Altıncı ve yedinci hislerine de devreye gelecek. ha! allah Teala arkalardan bu mazlum Müslümanlar masunu mahfuz edilsin.